بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم bu kitabın indirilişi çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. İn nefi səmavat ve arzdil ayatil Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır. Vafi xulqikum ve ma yebuthumda. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاءَ Allah'tan gökten Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde restirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. Dilk ayetullah netluha bi ayi hadisin ve İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? وَاَيْلُ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَث۪يمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ Thumma عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 o bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا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 Allah'u'l-lezî sahralekümü'l-bihre li teceriye'l-fulku fîhi bi emrihi ve li tebtegû min, fadli, min fadlihi ve li Gemiler emriyle içinde akıp gitsin siz de lütfundan nasibinizi arayasınız ve şükredesiniz diye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 Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Ulliladin aminu yoffru lilladin la yarjuna ayyam Allah liyajziya qomma bima kano yaksibun. Ey Muhammed, iman edenlere söyle de Allah'ın Kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir? Sonra siz yalnız rabbinize döndürüleceksiniz. Ve etne beni İsra ilelkiteme hum.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 إلا من بعد ما جاءهم العلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بؤيا بينهم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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى el مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin heveslerine uyma. İnnahum lan yughnuna Allahi shay'a ve innadh-zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Vallahu waliyyul Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah'sa takva sahiplerinin dostudur ve <gülüyor> bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim içinde bir hidayet ve rahmettir اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا Yoksa o kötülük işleyen kimseler,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 Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Efara ey temnit de kuda ilahu hawahu ve ala ilmi ala sami.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 وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır.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 kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakin ma aktharan nas ey muhammed deki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 اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir. ve الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ ذَٰلِكَ <gülüyor> هُوَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. وَاَمَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ أفلم تكن آياتي تثلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما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 Yaptıkları şeylerin kötülükleri o kafirlere görünmüş ve alay edip durdukları şeyler de kendilerini kuşatmıştır.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 ''Zalikum bi ennekum uttehaztum âyâti illâhi huzûen ve ''Onlara denir ki, sizin bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi, bugün biz de sizi unutacağız.''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 وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. وَلَهُ الْكِبَرْيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''